Açık kastı. Bir görüşme halinde Cumhurbaşkanı Gül ve e, Başbakan Erdoğan arasında vardı. E, bu resepsiyonda e, sormuşlar cezaevlerindeki açlık grevlerini e, ne dair, ne düşündüklerini e, hem Başbakan Erdoğan'a hem de Cumhurbaşkanı Gül'e. Başbakan Erdoğan, aç kalan yok, herkes her şeyi yiyor demiş. Gerekli görülmesi halinde açlık grevelerine müdahale edebileceklerini de söylemiş. Cumhurbaşkanı Gül ise bu ciddi bir konu, Türkiye'nin önemli bir meselesi. Kendi coğrafyamızda yaşanan olayları görüyoruz. Bütün bunlara çok kapsamlı bakmak lazım demiş. Evet, bu tabii bütün toplumu yalnız Kürt ve Kürt olmayanlar diğerleri diye ayırmak da hiç doğru değil. Bütün toplumu ciddi şekilde ilgilendiren, derinlemesine ilgilenen hatta kısmen de bir travma içine soktuğu söylenebilecek büyük bir insani dramın gelişmesinden bahsediyoruz. Açlık grevinde olan sayıları da tam bilinmeyen ama bine yaklaştığı belirtilen KCK tutukluları var. Ve üç temel taleple açlık grevini sürdürmekte olan yüzlerce insanın durumu hakkında belirsizlik devam ediyor. 49. gününe girmiş durumda açlık grevleri. Bu da ayrı bir tuhaflığı da yansıtıyor. Yani bir yandan işte binlerce e, işte, havai fişek e, boğazında köprünün üzerinde patlatılırken bir yandan da e, sayılı yüzlerce kişinin açlık krevinde olduğu bir yandan da Anıtkabir'de gösteriye Cumhuriyet kutlaması yapmak istenenlere polis şeyleri cop değil ama tazikli su, basınçlı su ve gazla, biber gazıyla müdahale edilmesi var. Kalabalıkların barikatları yarması var. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki vekiller ikinci barikatta polis araçlarının engeline takılmışlar. Kılıçdaroğlu'nun da gazdan etkilenmemesi için Mehmetçik gazinosuna götürüldüğü e, haberleri de var. Öte yandan da bakanlığın olumlu çağrısı olmuştu. İmralı'ya ziyaret için başvuru yapacak mısınız sorusuna kardeş Öcalan bu aşamada soruya cevap vermek istemiyorum demiş. Ankara bir engel yok diyor. Yani 49. gününe bugün girdiğimiz açlık grevlerini durdurması yönünde çağrı yapması. Beklenen ya da ümit edilen PKK lideri Öcalan'a ziyaret konusunun tam bir yılan hikayesine döndüğü haberi var. Bir yandan da e, Cezayir'de dışlığında da destek ve e, bu konuya dair olan eylemlerde sürüyor, gösterilerde sürüyor. E, bu da bir başka tarafı olayın bu, konularda, e, bu gösterilerde de gözaltına alınan insanlardan bahsedilmekte. Ee, bunlarla alakalı olarak da yapılan basın açıklamaları da var bir takım ee, bağımsız milletvekilleri tarafından, pardon ee, Barış ve Demokrasi Blue milletvekilleri tarafından tamam. yapılmış açıklamalar da evet, var. var. Ee, şimdi bunları daha fazla etraflıca ele almamızda imkanını e, bulamayacağız sanıyorum. Açık